sonuncusun. Ee, zannediyorum e, bu programla bu Hendrix olayını bitireceğiz son günü dediğimi. Geçen hafta sen yoktun. Ben senin ee, yerine Hendrix'i konuk aldım. Evet ben e, iki hafta burada Hendrix'in Bodrum mandalinaları üzerindeki yeşil rengenin ne şekilde müziğinin tesir ettiği araştırması için <gülüyor> Sen de. <gülüyor> O yüzden her şey rağmen severlere bir şekilde teknolojinin imkanlarını kullanarak son bir sahnede böyle sohbet ederek bu programı kapayacağız. Hı hı. Evet, başta şeyi verdik, Purple Haze'i. Ben derim ki bu kapanışta da bütün e, gerçekten dünyayı salsan parçalarını vermiş olalım. Hı hı. İstersen şimdi Hendrix'in e, de çok sevdiği ve uğruna savaştığı e, özgürlük e, parçasını freedomı koyalım. olduğunu ve zamanın içinde kadar ilerlediğimiz olduğunu da gösteriyor. Yani mor bir dünya yaratmış kendine. Sanırım belki Deep Purple'ın ismi de dedenlerin bu, <gülüyor> bu şekilde olmuştur. Bilmiyorum da bu konuda şey şunu söyleyebilirim. I Love Rock'n sonra Hendrix küçük bir Avrupa turnesi yapıyor. Uzun süremiyor <gülüyor> turne çünkü Billy Cox ayrılıyor grubdan. O O, turne sırasında Berlin'de Procol Harum'un gitaristi Robin Trevor izlemiş Hendrix'i. O evet. konuda e, birkaç cümle etmiş. Bence çok doğru tespitler. Onu aktarayım mı sana da? Tabi tabi Şöyle diyor. Onu Berlin'de gördüğümde sadece baktım sahne kenarında durarak onu seyrettim. Ama ne yaptığını gerçekten tam olarak anlayamadım. Bunun sebebi sadece bilmememdi. <gülüyor> Ondan sonraki iki ay boyunca çalmaya devam ettim. Fakat severek ve yürekten değil. Çünkü gördüğüm kadarıyla standartlar ortaya konmuştu ve standartları Jimmy belirlemişti, diyor. Evet. Robin ben... Torreber zaten e, Fiji etkilendi ve ondan sonra kendini komple e, güçlü gruplu gruplara falan verdi. Hmm. Zaten krimin <gülüyor> olsun, endiksin olsun çok güzel kaburlarını e, yaptı. ve bayağıdır yani bir albüme olan bir gitarist çok da kabiliyetli bir gitarist evet e, Hendrix'in tabi bu son dönemleri aslında keyifsiz yani e, dediğim gibi bir şekilde mutsuz hı hı. Bir, bir, bir, yani bir tahmin edemediği bir sonun şey, yani aynen Jim, Jim Morrison'a zamanında nasıl olmuşsa eee şekilde ona da yaklaşan bir şeyler var. Neyse biz de evet. bu konuları şey yapamayız, kesinleştiremeyiz bundan sadece fikirlerimiz. Hendeksin de hayatında gerçekten e, müzik hayatında etkili olmuş parçalardan e, bir tanesi olmak durumunda bu programın sonunda vereceğiz. Hı hı. Ondan önce ondan önce de asıl e, gayet canlı bir parçası son istersen. E, Manic Depression'ı ve onun zaten son günlerini ne kadar iyi kalbimde olsa da çok güzel anlatıyor Bu, Manic Depression'ı çalalım istiyorsak. Manic Depression'ı geçen hafta programın sonunda çaldım ama Feryal baya büyük bir kısmını kesti. Şimdi dinleyelim ha. rahat rahat. <gülüyor> <gülüyor> Searching my soul I know what I want But I just don't know How to go about giving Feeling, sweet feeling Drops from my fingers, fingers Manic depression is captured my soul jump Manic Depression, Hendrix'in son ruh hali bölümünden önceki dönemlerde emin desen I sonrası zaten bahsettin durumdan. Hendrix'i her yönüyle, reportajlarıyla, parçalarıyla, başka grupların Hendrix coverlarıyla, Hendrix'in başka müzisyenlerin coverlarıyla, elimizden geldiğince uzunca bir seri program yaptık. 24 hafta. Evet. Umarım yeni yayın döneminde de birlikte yine çok enteresan program sunacağız yine bu Hendrix ve rak rock ve rocklarını. Devam edebiliriz tabii. Şey bağlamak açısından şunu söylemek istiyorum ben. Bu bahsettiğim Avrupa turnesinden sonra Hendrix Londra'ya dönüyor. Ve 18 Eylül 1970'de hepimizin bildiği gibi hayatını kaybediyor. Nasıl olduğuna dair bir sürü rivayet var. Ee, dediğin gibi baştan sona bütün hayatını şöyle bir gözden geçirmiş olduk. Evet, geçirmiş bir olduk eksik kalmadı diye düşünüyorum. Evet, buna değer bir müzisyen. Gerçekten hem e, bütün dünyada müzik severleri, rak severleri. E, e, ve artı zaten dünyadaki rock müzik yerlerine de çok büyük şey kazandırmış bir insan. Hı hı. İyi ki geldi geçti diyelim bir komet bir gibi dünyamızdan. Hı hı. En azından o çok güzel izler bıraktı. Ve benim aslında diyeceğim bu kadar ve sanırım son parça O Long The Watchtower seçmek istemem nedeni ne kadar salt bir endeks parçası değilse Babylon'ın e, parçası ama aslında onun sözlerini o da e, zamanında ben bakmıştım O Longo bu şey diye söyleniyor yani traditional bir parça Hı -hı. E, gerçek e, söz yazarı belli değil diye her yani, neyse e, görüşeceğiz yine sezonda <gülüyor> e, ve O Longo istersen verelim Son gün. dinleyelim görüşürüz Beto abi görüşürüz Roku